veleyhimme şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdülillahi nahmedu ve nestaînu ve ve billahi min ve min men ve men ve illallah vahduhu, la ve Muhammeden abdühû ve resûlühü emma ba'd feinne esteğal hadîs kitâbullah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri ha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta Asr-ı Saadet'te kadın erkek ihtilatının olmadığına dair bir giriş yapmıştık. Ve mahremlerle otururken ölçü başlığında kalmıştık. Tesettürde ölçüler adlı eserimizin şeyinde. Dersinde e, mahremlerle ölçü, mahremlerle otururken ölçü kişiye mahrem olan akrabalar ile beraber otururken dikkat edilmesi gereken bir iki ayrıntıyla ilgili. İmam evzayı şöyledir Kızına, oğluna ve diğer mahremlerine bile devamlı surette bakma. Çünkü nefsin en kuvvetli askeri gözdür. Bakarsın ki sevgi ve şefkat bakışı şehvet bakışına çevrilir. Allah korusun eğer şehvet söz konusu olursa yabancıya karşı şehvetten daha fazla günahtır. i̇bn Huma şöyle der. Mahreme hakkında veya kendi nefsi hakkında şehvetten emin olmayan kimse on onlara bakmamalıdır. i̇bn Cevzi de mahrem olan kadınlarla halvet eğer şehvetten emin değilse kişi şehvetten emin değilse haramdır demiştir. Tabiinden İkrime rah aleyh şöyle diyor. Kişinin kız kardeşine veya annesine sarılması zinadan bir şubedir. Yani bu e, o anda şehvetin e, araya girmesinden dolayı böyle söylüyor. Hasan el Basri dengine kadın ne oğlunun ne babasının ne de kardeşinin yanında avretini açamaz. Avretini sadece kadın avretini sadece kocası görebilir diyor. Şabi Kişinin kız kardeşine, kızına veya annesine uzun uzun devamlı bakmasını çirkin görürdü. Bunlar İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde tabiinden naklettikleri, naklettiği bazı kaviller. Aynı şey Tavuz'dan, Amir bin Rebiya'dan e, nakledilmiştir. İbn-i Kesir diyor ki, şehvet söz konusu olsun olmasın, kadın ve erkeklerin birbirlerine bakmaları, cumhur ulemaya göre caiz değildir. Yani bu e, mahrem olan kadınlar için genel bir ifade, ister erkek tarafından bir bakma olsun, ister kadın tarafından bir bakma olsun, bu caiz değildir. Tabi'in müfessirlerinden Şabi ve İkrim'e, Nur suresi 31. ayetinde, amca ve dayının oğullarına anlatmamaları için, mahremler arasında zikredilmediğini, kadınların bunların yanında başına açamayacağını söylemişlerdir. Yani Nur suresinin o mahremlerin sayıldığı ayetinde, amcadan dayıdan bahsedilmez. Yani şunlara karşı sakınca yoktur denilen ayette amca ve dayı bahsedilmez. Yani amca ve dayı mahremlik hududunun sonunda yer almakta ve kadının onların yanında daha dikkatli olması istenmektedir. Diğer akrabalar mahremiyet konusunda babası ve oğlu gibidir. Halbuki amca ve dayı ile bunların oğulları böyle değildir. Muhtemeldir ki amca ya da dayı kendilerine mahrem olan kadınları gördükten sonra onlar gidip kendi oğullarına anlatabilirler oysa oğulları onlar için mahrem değildirler. Bu durumda anlatılan anlatılan şeyleri dinleyen oğlanın o kadını hayalinde canlandırması ona bakmaktan farksız olur. İşte bu durumda kadınların örtünmede ihtiyatlı davranmalarının gerekli olduğuna güzel bir delildir. Evet, kişinin hanımının halası ve teyzesi, kendi yengesi, baldızı, amca ve dayı kızları na mahremdir. Bunlar mahrem değildir. Tıpkı Kadın için dayısının oğlu, amcasının oğlu mahrem olmadığı gibi. Evet, kadına yine kocasının amcası, kocasının dayısı, kaynı ve kendi eniştesi namahremdir. Bunlarla bir arada bulunamaz. Yani onlara da görünemez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Kadınlarla erkeklerin mescitlerde, çarşılarda, ilim meclislerinde, cihad alanlarında ve Müslümanların sorunları hakkındaki istişare toplantılarında bir arada bulundukları iddiası dikkate alınabilecek bir iddia değildir. Mescitlerde ve yollarda ihtilat etmeleri iddiasına gelince bu ihtilata davet edenlerin arzuladığı biçimde bir kadın erkek karışması olmamıştır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında erkek sahabeler... Mescidin ön saflarında kadınlar ise örtülmüş oldukları halde arka saflarda namaz kılıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde erkeklere vaaz ettikten sonra hutbeyi işlemeyecek uzaklıkta bulunan kadınlara doğru yaklaşarak vaaz ediyordu. Yani aranın ne kadar ayrı, ne kadar uzak olduğunu ifade ediyor bu rivayet. Abdurrahman bin Abis şöyle dedi. İbn Abbas radıyallahu anhumaya, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bayram gününe katıldın mı diye sorulunca Evet küçük yaşta olmasaydım katılamazdım dedi. Kesir bin Samit'in evi civarından bayrak getirilir. Namaz kılındıktan sonra hutbe verirdi. Sonra Bilal radıyallahu anh ile kadınların bulunduğu yere doğru gider. Onlara vaaz eder. Sadaka vermelerini emrederdi. Bunu Bukhari, Ahmed bin Hanbel, Hümeydi, Darimi, Ebu Dağut, Nesayi, İbni Huzeyme rivayet etmişler. Hafız ibn-i Naci, şöyle diyor. Sonra kadınlara doğru giderdi sözü. Kadınların erkeklerden ayrı bir yerde olduğunu gösterir. Yanında Bilal olurdu sözü, kadınlara vaazın bir edebi olması veya şahitlik gibi ihtiyaçlar sebebiyle erkeklerden birinin hazır olması hikmetine binaendir. Zira Bilal radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve zekat toplama görevlisiydi. İbn Abbas radıyallahu anh, ise kendisinin de belirttiği gibi küçük olmaz sebebiyle orada bulunmuştur. Yani kadınların yanına sırf küçük olmaz sebebiyle gidebilmiş, gidebilmişti İbn Abbas radıyallahu anh. Düşün ki erkek ve kadınlar kalabalık cemaatleri olmalarına rağmen birbirlerine karışmamaya özen gösterilmiş, ihtilat yasaklanmıştır. Tek bir kadının erkekle erkeklerle beraber namaz kılması da bu hükme dahildir. Enes bin Malik radiyallahu anh'ten gelen rivayette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem süt teyzesi olan, ''Annem Ümmü Süleym'in evinde namaz kılar, ben ve yetim kardeşim onun arkasında saf olurduk. Ümmü Süleym ise bizim arkamızda namaza dururdu.'' diyor. Bunu Bukhari ve müslim rivayet ettiler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların erkeklerle ihtilat etmemesi için yani birbirlerine karışmaması için mescidinde kadınlara özel bir kapı tahsis etmiştir. Ebu Davud süneninde kadınların mescitlerde erkeklerden ayrı tutulması diye bir başlık koymuş ve İbn Ömer radiyallahu anhadan şu rivayeti kaydetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kapıyı kadınlara ayırsak buyurdu. Nafi der ki, i̇bn Ömer radiyallahu anh, bu hadisi duyduktan sonra ölünceye kadar bir daha o kapıdan girmedi. Yani kadınların bulmadığı zaman bile o kapıdan girmedi. Evet, bunu Ebu Davud rivayet etmiş. Onun dışında Abdülhak el-İşbil'i el ahkam Kubrada rivayet ediyor. Kadınlarla erkeklerin yolda karşılaşmamaları için erkekler namaz bitişinde kadınlar mescidi terk edene kadar beklemekle emrolunurlardı. Hint bintül Tulharis radıyallahu anh'a, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verince kadınlar derhal kalkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kalkmadan önce bir müddet beklerdi. İbn-i Şabe Zühri dedi ki bu beklemesinin sebebi kadınlar erkeklerle yolda karşılaşmasınlar diyedir. Evet bunu da Bukhari rivayet eder. Diğer rivayetin metni şu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp selam verince kadınlar derhal kalkarlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmadan önce evlerinde olurlardı. Evet. Bu da Bukhari'nin rivayet ettiği diğer lafız. Hafız İbn Hacer diyor ki, Bu hadiste sakıncaya sebep olan şeye karşı ihtiyatlı olmak ve ithama sebep olabilecek konulardan uzak durmak gereği vardır. Kadınların erkeklerle yolda karşılaşması, Evde ihtilattan daha çirkindir. i̇bn Kudam Kudame der ki, erkekler ve kadınlar bir imamın arkasında namaz kıldıkları zaman, selamdan sonra kadınlar çıkınca kadar erkeklerin beklemesi müstehaptır. Aksi halde kadın erkek ihtilatına sebeb olunur. Evet, el de bu şekilde açıklıyor İbn-i Kudame. Kadınlara gece namaza mescide çıkmaları için izin verilmesi, karanlığın örtülcülüğü sebebiyle fitneden uzak olmaları yüzündendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece mescide gitmeleri için kadınlara izin veriniz buyurmuştur. Müslim'in rivayetinde. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılmak için sabah namazına koku sürünmeden ve yüzlerini de örterek katılırlar. Namazı kıldıktan sonra kimsenin onları tanıyamayacağı karanlıkta evlerine dönerlerdi. Bu da Bukhari ve Müslümin rivayeti. Aynı şekilde kadınlardan fitnenin davetçisi olan güzel koku ve süs bulundurmaktan sakınmalar istenmiştir. zeynep Sakafiye radiyallahu han rivayet etti hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Siz kadınlardan biriniz mescide geldiği zaman koku sürünmesin buyurmuştur. Bunu Müslim Abdülrezzak İbni Bişeybe rivayet ediyorlar. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurun rivayet ediyor. Herhangi bir kadın üzerine koku sürülmüşse bizimle yatsın namazına da gelinmesin. Evet bu da Müslim'in rivayeti. Ayşe radiyallahu anh'a kadınların bu konuda gevşek davrandıklarını görünce şöyle uyarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların neler çıkardığını görseydi, İsrailoğullarının kadınlarının yasaklandığı gibi bunlarda mescide çıkmaktan yasaklardı. Bukhari rivayet ediyor bunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları yolu ortalamaktan yasaklar, kenardan gitmelerini, erkeklerle ihtilat etmemelerini emrederek yolda gidiş esnasında birbirlerine dokunmalarıyla fitneye sebep olmaktan sakındırırdı. Ebu el Ensari radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara Erkeklerin karışık bir halde, kadınlarla erkeklerin karışık bir halde yürüdüklerini görünce kadınlar geri tarafa geçsin. Kadınların yol ortasından yürümeye hakları yoktur. Onlar kenarlardan yürümelidirler buyurdu. Bunun üzerine kadınlar kenardaki duvarlara o kadar yakın yürümeye başladılar ki bazılarının elbisesi duvara takılırdı. Ebu Davud Taberani Beyhaki rivayet etmişler bunu. Elbani buna Sahih cami Sagir kitabında Hasen demiştir. Günümüzdeki hadis inkarcılarından Mutezili zihniyetindeki insanlardan birisi olan Mehmet Said Hatiboğlu İslamiyat adlı dergide yazdığı bir yazıda "Mesela kadınlarla erkeklerin birlikte namaz abdesti almalarında mahsur görülmüyordu." şeklinde bir ifade kullanıyor. Burada kastettiği şey İbn Ömer radıyallahu rivayet ettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekler ve kadınlar birlikte abdest alırlardı hadisidir. Oğlu'nun bu rivayette birbirinin mahremi olmayan erkekler ve kadınların kastedildiğini nereden çıkardığını bilmiyoruz. Lakin Kur'an'a ve sayı sünnete zıt olan böyle bir anlayış Oğlu hakkında çok farklı düşüncelere sahip olmaktan bizi alıkoyamıyor. Halbuki İmam Bukhari'nin bu rivayeti naklettiği yerdeki başlık şöyle. Kişinin karısıyla beraber abdest alması... Ve kadının abdestinden artan suyla abdest almak. Yani kişinin mahremi olan kadınla birlikte abdest almaz. Hatiboğlu gibiler ne yapmaya çalışıyor bu rivayetleri kullanarak. Yani kadınlarla erkekler işte kadın kolunu başını orasını burasını aç. Erkeklerin yanında açmakta hiçbir sakınca görmüyordu. Şimdikiler işte fitne çıkarıyor. Saptırıyorlar gibi e, iftiralar atıyor. Burada e, kast edilen şey kişinin kendi hanımı olan, mahremiye olan kadının artığı suyla abdest almasının cevazı babıdır. Nitekim İbn-i Ömer anhüma, gusül hakkındaki bir rivayette şöyle diyor. Biz ve kadınlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda aynı kap ile guslederdik. Herhalde bu aynı anda guslettikleri anlamına gelmez. Bu rivayet bir önceki rivayette bahsedilen erkekler ile kadınlar ibaresinden kastedilenin erkek ile hanımı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca aynı kap ile ifadesi birbirlerinden artan su ile kusetmenin veya abdest almanın sakıncalısız olduğunu belirtmek için böyle söylendiğine işaret etmektedir. Yine meskur rivayette, kast edilen kadınların mahrem olan kadınlar olduğunu gösteren diğer bir rivayet, İbn-i Cüreyş'ten şu şekilde gelmiştir. Kadınlarla erkeklerin beraberce abdest almasında bir sakınca yoktur. Zira onlar ancak eşleriniz, kız kardeşleriniz, kızlarınız ve annelerinizdir. Yani kendi kızınızın, kendi kız kardeşinizin, annenizin, ve abdest aldığı suda abdest almanıza bir sakınca yoktur. İllet bu. Ömer radıyallahu anh'ten gelen rivayette o erkeklerle kadınların bir arada abdest aldığı bir havuz görünce kamçısıyla onları dövmüş ve havuzun sahibine erkekler için ayrı kadınlar için ayrı havuz yapmasını emretmiştir. Ömer radıyallahu anh bunu Ali radıyallahu anh'a anlatınca o da bunu tasvip edici şeyler söylemiştir. Demek ki Sahabelerin bilip uyguladığı şeyler Hatiboğlu'nun çıkardığı anlamın çok zıttınadır. Yine Hatipoğlu aynı makalesinde diyor ki, Tabi'in alimlerinde Matar bin Tahman'ın şu beyanı tarihi bir değer taşımaktadır. Vaktiyle kadınlar meclislerde erkeklerle birlikte otururlardı. Fakat şimdi kadının bir tek parmağı bile fitnedir. Öncelikle belirtelim ki, Matar bin Tahman el-Verrak hıfzı zayıf bir ravi olup tabi'inden de değildir. Tebeyü tabi'indendir. Hatipoğlu'nun bu rivayeti naklederek imada bulunduğu anlamı da samimi bulmuyoruz. Zira bu rivayete kaynak olarak gösterdiği Ahkamun Nisa İmam Ahmed bin Hanbel'in kitabıdır. O eserde İmam Ahmet'in anlatmak istediği meclisler mescitler ve bayramlardır. O eserde bu rivayetten önce iki rivayet daha vardır ki bu rivayetlerde İmam Ahmet'e kadınların bayramlarda mescitteki merasime katılmalarının hükmü sorulmuş o da şu zamanda caiz değildir. Zira onlar fitnedir demiştir. Nitekim daha önce bu meclislerden bahsettik. Şimdi Hatipoğlu ne yapmaya çalışıyor, nasıl saptırmaya çalışıyor? İşte Asr-ı Saadet zamanında ilim meclislerinde kadınlarla erkekler bir arada bulunurdu demeye getiriyor. Ama kastedilen söz bu değil. Matar bin Tahman'ın da söylediği söz bu değil. Bunlar eskiden diyor Allah Resulü zamanında erkeklerle kadınlar mescitte bulunurlardı. Veya bayram namazgahına katılırlardı. Ama kadınlar ayrı bir yerdeydi. Fakat şimdi diyor İmam Ahmet bu rivayeti aktarmasının sebebi şimdi ise fitne vardır diyor. Her ne kadar ayrı bile olsa bir takım fitneler vardır diyor. Neden var bu fitneler? Ya kadınların tesettüre riayet etmeden çıkmaları, güzel koku sürünmeleri veya yollarda karşılaşmaları gibi ekstradan çıkan olumsuz durumlardan dolayı. İlim meclislerine gelince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar asla erkeklerle karşık bulunmazlardı. Onlar erkeklerden ayrı olarak mescidin arka taraflarında otururlar, vaazları, hutbeleri dinlerler ve dinlerinin hükümlerini öğrenirlerdi. Tabii ki bu esnada tesettürlü bulunuyorlar, süslerini gizliyorlardı. Bugün iki cinsin ilim meclislerinde ihtilat etmesini ortaya çıkarmak için bağışanlar nerede, onlar nerede? Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kimsenin, Kız öğrenci, erkek öğrencinin sandalyesinin yanında oturabilir demesi düşünülebilir mi? Kadın, zaruret gereği olarak evinden çıktığında şu şartları gözetmesi vaciptir. 1- Velisinden yani bekar ise babasından, evli ise kocasından izin alması. 2- Güzel koku sürünmemesi, süsten sakınması, şer'i tesettüre bürünmesi ve vakarlı olması. 3- Yabancı erkekler ile yalnız kalmaması, onlarla bir arada bulunmaması. 4- ev dışındaki işini en kısa zamanda bitirip derhal evine dönmesi, 5- Çalışmak mecburiyetinde ise mesleğinin ağır işler olmaması, tesettüre ve erkeklerle bir arada bulunmamaya dikkat etmesi. Hicab emrinin gereği olarak yüz ve ellerin örtülü olması halinde bile, kadının erkek ile beraber oturması, yüzün ve ellerin açılmasına, süslerin ve güzelliklerin gösterilmesine ve fitneye sürükleyen diğer sakıncalara sebep olabilir. Bilmektedir ki, Kız öğrencinin erkek öğrenciyle beraber oturması en büyük fitne kapısıdır. Allah'ın mümin kadınlara emrettiği icabın terkine, Allah'ın belirttiği kimseler dışında kimselere zinetlerin açılmasına sebep olur. Allah azze ve celle Nur Suresi 31. ayetinde şöyle buyurur: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakaların üzerine kadar örtsünler kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları yani mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar yani köleleri, erkeklerden ailenin kadınla şehvet duymayan hizmetçi gibi tabi kimseler veyahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Bazıları Kadınların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cihada katılmalarını öne sürerek ihtilatın caiz olduğunu iddia ederler. Buna da itibar edilemez. Zira onlar mahremleriyle beraber çıkıyorlardı. Ve erkeklerle ihtilat etmiyorlardı. Müslümanların işleri hakkında istişare meclislerine gelince ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda, ne de raşt halifeler zamanda kadınlar asla istişare meclislerinin bir üyesi olmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla musafaha etmeden biat almıştır. İslam tarihinin bazı safhalarında kadınların belli idarelere getirilmiş olması üzerine hüküm bina edilecek bir delil değildir. İslam'ın hükümleri ancak Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetindeki sabit delillerden alınır. Sahabe bile olsa ferdi tasarruflar ile delil getirilemez. Selef alimleri Ali radıyallahu anh'ın şu sözünü ikrar etmişlerdir. Hakkı kişilerle tanıyamazsın. Önce hakkı tanı, hak ehlini de tanırsın. Peygamber dışında herkesin yanlış yapması mümkündür. Enes radiyallahu anh'ın rivayet etti her Ademoğlu hata edicidir buyrulmuştur. İşte bu yüzden seleften, sahabe ve tabiinden bazılarının içki içtiklerini buluruz. Fakat içki içmek helaldir diyemeyiz. İhtilatın Müslüman toplumun ilerlemesi ve çağdaşlaşması için gerekli olduğu iddiasına gelince, İslam, hicab ayetlerinin nüzulünden beri ihtilatı yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri onlara en güzel şekilde tabi olanlar bu yasaya uygulamaya devam ettikleri sabittir. Bu hiçbir zaman Müslümanların ilerlemesine engel olmadığı gibi aksini iddia edenler de Allah ve Resulün açık emirlerine kafa tutmaktadırlar. Ümmetin önceki ve sonraki alimleri ve muhakkikleri Allah Azze ve Celle'nin vakarınızla evlerinizde oturun önceki cahiliye açılıp saçılması gibi açılmayın ayetinden, Ahzab 33. ayetinden, Müslüman kadının evinde oturup zaruret haricinde dışarı çıkmamaları gerektiği ve onların yabancı erkeklerle ihtilatının haram olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Allame İbnül Cevzi der ki, Müfessirler bu ayetin anlamının vakar ve sükün ile evlerinde oturmalarının kadınlara emredildiğini, dışarı çıkmaktan yasaklandığını belirttiğini söyler. İbn-i Cerret Taberi, Ayetin manası vakar ve sükunetle evlerinde otursunlar demektir. i̇bn Kesir yani evlerinde oturmaya devam etsinler, zaruret harcinde çıkmasınlar demektir. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi evlerinde sükun ile otursunlar, oradan başka yere hareket edip çıkmasınlar demektir. Kurtubi, alimlerin ve lügatçilerin bu ayetin manası hakkındaki sözleri kadınlara evde durmalarının emredildiğidir. Hitap peygamber hanımlarına ise de Başka bütün kadınlar bu hükme dahildir. Suyoti İbni Ebi Hatim'den naklederek şöyle der. Allah Azze ve Celle kadınları dışarı çıkmaktan yasaklıyor ve onların evlerinde karar kılmalarını, cenaze takibi için, mescitler ve cuma için çıkmamalarını emrediyor. Şefkan de diyor ki, ayette kastedilen kadınların evlerinde oturmaları ve istikrar etmelerini emredilmesidir. Ebu Bekir el-Cessas, ''Kadınlar evlerinde oturmakla emrolmuşlar, çıkmaktan yasaklanmışlardır.'' der. Ebu Sena el-Alusi, ''Bütün kıraatler gösteriyor ki, peygamber hanımları ve diğer kadınlar evlerinde oturmakla emrolmuşlardır.'' İbnül Hac, ''Şeri'i bir zorunluluk olmadıkça kadın evinden çıkamaz.'' der. Ebu Caferen Nehas, Ebu Suud, el Wahidi, Begavi, Zemahşeri, Nesevi, Nesefi, bütün bu müfessirler, bu ayeti evlerinde sebat etsinler, vakarla oturmaya devam etsinler şeklinde tefsir etmişlerdir. Ahmet Mustafa el-Meragi, bütün kadınlara evlerinde oturmaya devam etmeleri ve ihtiyaç dışında çıkmamaları emrediliyor demiştir. Hasaneyn Muhammed mahluf, meşru bir mazeretleri olmadıkça dışarı çıkmasınlar ve evlerinde oturmaya devam etsinler. Bütün kadınlar bu hükme dahildir der. Şeyh Abdurrahman bin Esadi es şöyle der. Evlerinde karar kılsınlar. Zira bu onlar için daha güvenilir ve daha koruyucudur. Ebu Bekir el-Cezayir'i, yani evlerinde sabit kalsınlar, mecbur kalmadıkça çıkmasınlar, der. Ebu Lala el-Mevdudi, kadının öğülmeyen bir durum için çıkması uygun düşmez. Bilakis onlar için hayırlı olan evlerinde durmaya devam etmelerdir, der. i̇bn Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Vakıd el Leysi, Ümmü Seleme, Zeynep bin Diccaş, Sevde binti zema ve Ayşe radıyallahu anhümden rivayet edilen hadiste şöyle buyurmuştur. Bu çıkışınız sadece hac içindir. Hacdan sonra siz kadınlara düşen evlerinizde hasırlarınızda oturmaktır. Evet bu sahih isnatlarla e, gelmiştir. Enes radıyallahu anhden gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara sizin evlerinizdeki mihnetiniz yani sabrınız bu imtihana katlanmanız Mücahitlerin Allah yolundaki ameline ulaştırır buyurmuştur. Evet bu da rivayet yollarıyla hasen bir hadistir. Evet Ahzab suresinin 33. ayetinin tefsirinde bakın gördüğümüz gibi müfessirler birleşmişlerdir, ittifak etmişlerdir ki kadın zaruret haricinde evden çıkamaz, evinde karar kılması gerekir. Bu hadislerde, sonunda okuduğum bu hadislerde bu anlamanın, ayetten çıkan bu anlamın doğru olduğunu ifade ediyor. i̇bn Ömer radiyallahu gelen rivayette, kadınların zaruret dışında sokağa çıkmaktan nasipleri yoktur. Onların kenarlar hariç yollardan da nasipleri yoktur. Buyuruyor. Bu hadisin isnadı zayıftır. Lakin şu hadisle beraber desteklenir. Hasen derecesine çıkar. Ebu Amr bin Hamas, Ali bin Ebi Talip ve Ebu Hürer'e radiyallahu anhüm'den merfuan geliyor bu rivayet. Yolun ortası kadınlar için değildir. i̇bn Ömer ve İbn-i Abbas radiyallahu rivayet edilen hadislerde belirtildiğine göre, bir kadın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve erkeğin hanımı üzerindeki haklarını sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu haklar arasında kocasının izni olmadan çıkmamasını, aksi gazap ve rahmet meleklerinin tevbe edip dönünceye kadar kendisine lanet edeceklerini söylemiştir. Kadın, kocası zalim olsa da mı diye sorunca, Evet zalim olsa dahi buyurmuştur. Yani kocası zalim bile olsa kadın onun izni olmadan çıkmamalıdır. Bunu Ebu Davudet Tayali ise, müsnedinde rivayet eder. İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te Beyhaki Süneni'nde İbn-i Sakir Tarih-i Dimaşk'ta abd müsnedinde yine rivayet ederler. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kadın yanında mahremi bir erkek olmadan sefere çıkamaz. Bakın bu rivayette sefer mutlak zikrediliyor. Diğer bazı rivayetlerde 3 gün, 2 gün ve 1 gün gibi kayıtlar zikredilir. Bu asla bu diğer rivayetlerde zaman ile kayıtlanmış olması seferirliğin zamanla tayin edilmesinden değildir. Çünkü bugünkü şartlarda baktığınız zaman bir kadın uçağa bindiği zaman bir günde dünyanın tamamını istese dolaşır ve seferlik diye bir şey söz konusu olmaz. Halbuki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kastettiği şeyi İbn Abbas Radıyallahu anhu'dan gelen işte şu rivayet açıkça ortaya koyuyor. Burada sefer mutlak zikrediliyor bakın. La tusafiru'l mer'atu illa ma'azi mahre. Kadın yanında mahremi olmadan sefere çıkamaz. Yani herhangi bir zamanla veya mesafeyle kayıtlı değil bakın bu. Sefer olarak adlandırılan herhangi bir yolcula kadın yanında mahremi olmadan, mahremi bir erkek olmadan çıkamaz. Kadınlar topluluğuyla da çıkamaz. Muhakkak mahrem bir erkek zikrediliyor çünkü. Evet, bu Müslüm'ün rivayetidir. Buraya kadar kadınların ancak zarret halinde kocalarının izniyle dışarı çıkabilecekleri Çıktıklarında yolun kenarından gitmeleri, sefer mesafesini ise yalnız gitmemeleri gerektiği anlaşılmış oldu. İmam Serahsi İmam Muhammed'in Kitabül Kesbini şerh ederken çok ilginç bir açıklamada bulunur. Şöyle diyor: Erkeklerin kadınlara su taşımaları için bazı kaplar temin etmeleri gerekir. Çünkü kadın abdest almak ve su içmek için suya muhtaçtır. Abdest yerine temin etse bile su içmeden edemez. Nehirlerden, kuyulardan ve havuzlardan su almak için çıkması mümkün olmaz. Ahzab suresi 33. ayeti ile kadınlar evde oturmakla emrolmuşlardır. Bunları getirmek erkeğin vazifesidir. Şeriat nafaka teminini erkeğe yüklemiştir. İfadeye dikkat edilirse içme suyu bulunan kadının abdest için çıkamayacağı belirtiliyor. Yani evinde eğer içme suyu varsa abdest almak için çıkamaz teyemmüm eder. Artık kadınlar şehir şebekesinde, evlerinin içerisinde bulunduğu şu günümüzde ne gibi zaruretlerle çıkabileceklerini kendileri takdir etsinler. Evet, burada yani Ahzab suresi 33. ayetinde hitabın sadece peygamber hanımlara olduğunu iddia edenler bu hükmü devreden çıkarmak istemişlerdir. Bu iddiaların batıllığını şu, şu şekilde ortaya koyabiliriz. Mevcut şer'i hükümler ve kuvvetli deliller bunun müminlerin annelerine özel olmadığını gösterir. Bilakis bütün kadınları kapsayan bir hükümdür. Lakin peygamber hanımlarının başkalarından şu farkları vardır. Ahzab 32. ayetinde şöyle buyurulur. Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Ahzab 30. ayeti ey peygamber hanımları sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkarılır. Ahzab 31. ayeti sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. İşte bu ayetlerden sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir edayla konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin, evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşte Ahzab 32-33. Böylece bu ayetlerdeki emirler ve nehiler bütün Müslüman kadınları Kapsamı altına almaktadır. Hiçbir kimsenin sözü yumuşatmak, açılıp saçılmak, namaz kılmak, zekat vermek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek gibi ile yasaklar, peygamber hanımlara mahsustur demesi caiz değildir. Nasıl ki bu emirlerden diğer müminler de sorumluysa, evlerinizde oturun emrinden de diğer mümin kadınlar sorumludur. Şüphesiz bu hükümler bütün Müslüman kadınlar için geçerlidir. Müslüman kadınlar bu hükümlere muhtaç olmaya peygamber hanımlarından daha önceliklidirler. Zira başkaları fitne ve fesada düşmeye daha müsaittirler. Özellikle de bozulmanın arttığı şu zamanda. Şüphesiz kitap ve sünnette gelmiş deliller sahih bir gerekçe olmadan ümmetten hiçbiri için has kılınamazlar. Bu durumda kıyamete kadar bu hükümler herkes için geçerli olur. Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i kıyamet gününe kadar iki ağırlık ile kitap ve sünnet ile göndermiştir. Araf 158'de de ki ey insanlar gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Sebe 28'de biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İbrahim 52. ayetinde işte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir buyruluyor. Enam 19'da da, ''Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkese uyarmam için vahyolundu.'' buyruluyor. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının umumiliğini ifade ediyor bu ayetler. Ebu'l-Ala el-Mevdudi diyor ki, ''Bazıları bu ayetlerdeki, yani Ahzab 32 33. ayetlerindeki emirlerin peygamber hanımlarına mahsus olduğunu iddia ettiler. Sorarız, bu ayette geçen tavsiyelerden hangisi diğer kadınları ilgilendirmeyip yalnız peygamber hanımlarına mahsustur?'' Bu ayetleri okuyup düşün ve bana söyle. Müslüman kadınların dışarı çıkmaktan, erkeklerle yumuşak konuşmaktan, ilk cahiliye açılıp saçılmaz gibi açılıp saçılmaktan sakınmaları gerekmiyor mu? Onların namaz ve zekatı terk etmeleri, Allah ve Resul'üne itaat etmemeleri caiz midir? Allah diğer kadınlar kir içinde bırakmayı mı dilemektedir? Evet, hijab meselesinde bu şekilde belirtiyor. İslam kadına Kocasına hizmeti, evinde durmayı ve çocuklarına bakmayı vacip kılmamıştır iddiasına gelince İmam Bukhari şöyle rivayet ediyor. Fatıma radiyallahu elindeki rahatsızlıktan şikayet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ondan kendisine bir hizmetçi vermesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve Ali radiyallahu şöyle buyurdu. Size bu istediğinizden daha hayırlısını göstereyim mi? Yatacağınız zaman 33 kere tesbih, 33 kere hamd edersiniz ve 34 defa tekbir getirirsiniz. İşte bu sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Esma bint Ebi Bekir radiyallahu anhuma dedi ki ben Zübeyir'in bütün ev işlerini görürdüm. O yani Zübeyir radiyallahu anh'ın atını sular hanımı yemini verir. Üç fersah uzak yerden kovalarla su taşırdı. Bunu da Bukhari rivayet ediyor. Birinci hadiste. Fatıma radiyallahu anh'a kocasına ve evine hizmetinden dolayı çektiği sıkıntı sebebiyle şikayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun kendisi için daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. i̇bn Habib Esba yoluyla İbnül i Macuşun'dan, o da İmam Malik'ten rivayet ediyor. Ev hizmetleri kadına düşer. Bu yüzdendir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev içindeki işleri Fatıma'ya, ev dışındaki işleri ise Ali radiyallahu anh'a vacip kılmıştır diyor. i̇bn Kayyim der ki, Bunda şüphe yoktur. Kadınlardan şerefli olanı ve alçak olanı ve fakiri ile zengin arasında ayrım yapılamaz. Zira kadınların en şereflisi olan Fatıma radiyallahu kocasına hizmet ederdi. İkinci hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esma radiyallahu kocasına hizmet ettiğini görünce ona kocana hizmet etme bu zulümdür demedi. Bilakis Zübeyrin ve diğer sahabelerin, hanımlarının kendilerine hizmet ettiklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ve bunu kabul etmişti. Bu takriri bir sünnettir. Mutalip bin Abdillah bin Hantep radiyallahu anha an, e, şöyle dedi. Peygamber sallahu, peygamberlerin efendisinin yanına, sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Arapların en bereketlisi olan gelin düğün gecesinin başında girdi. Gecesinin sonuna kadar un öğüttü. O Ümmü Seleme radiyallahu anhaydı. Yani Allah Resulü'nün bizzat hanımı bakın hizmetkarlık yapıyor. Seyyid Sabık şöyle diyor. İşin başında ve sonunda Müslümanların örfü anlattığımız şekilde devam ede gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının hanımlarını görmez misiniz? Onlar un öğütüyor, ekmek pişiriyor, yemek yapıyor, ev süpürüyorlardı. Bundan çekinen bir kadın olduğunu bilmiyoruz. Zaten kadınların bundan çekinmelerine de hoş bakılmazdı. Bilakis bu işlerde kusur ettikleri zaman döverlerdi. Bu işler onlardan talep edilen bir hak olmasaydı bununla mesul tutulmazlardı. İşte doğrusu da budur. Şayet kadının kocasına hizmet etme ve çocuklarına bakma mecburiyeti yoktur denilirse onların da kocalarından kuru ekmek ve zeytinden başka bir şey istemeye hakları olduğu söylenemez. Bukhari ve Müslim Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın evindeki işlerden ve çocuğundan sorumludur. Ve onların çobanıdır, gözeticisidir. Yani bu uzunca bir hadisin bir parçası. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz e, sürüden mesulsünüz. İşte kadın da evindeki işlerden ve çocuğundan mesuldür diyor bu hadiste. Hüseyin bin Mihsan radiyallahu an havasından rivayet ediyor. Halam dedi ki bir ihtiyacım için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiştim. Buyurdu ki ey şuradaki sen evli misin? Evet dedim. Kocana nasıl davranıyorsun? Buyurdu. Ona hizmette kusur etmiyorum dedim. Bunun üzerine buyurdu ki, onun yanındaki yerini gözet. Yani onun gözündeki değerini gözet. Zira o senin ya cennetin ya da cehennemindir. Yani kadın kocası sebebiyle ya cennete girer ya cehenneme hak eder. Evet bunu Ahmet bin Hanbel, İbnebi Şeybe, Nesai ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Elbani adab-ı zifahta ve sahihada nakleder, sahihter. Elbani diyor ki, bu hadisin zahiri kadından kocasına itaat etmesinin vacip olduğunu gösterir. Bunda şüphe yoktur. Bu konuda üzerine düşenler evindeki hizmeti görmesi ve çocuklarına bakması gibi şeylerdir. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 34. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar kocalarına gönülden itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi Kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Evet, İbn Abbas radıyallahu anh ve başkaları şöyle dediler. Bu ayetteki gönülden itaat eden kadınlar kocalarına itaat edenlerdir. Evet, bunu Taberi rivayet eder, İbn Kesir de ondan nakleder. İbn Teymiyye bu ayet hakkında şöyle diyor. Salih kadın kocasına gönülden itaate devam eden kadındır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi kadın hayırlıdır diye soruldu. O da kendisine bakıldığında sevinç veren, emredildiğinde itaat eden, nefsinde ve malında hoşlanılmayan bir şeyle muhalefet etmeyen kadındır. Evet bunu Ahmet bin Hanbel Nesai Hakim Beyhakir rivayet ediyorlar. Bu hadis ve önceki ayet karı koca arasındaki şer'i hukukta kadının marufta yani şeriatça iyi görülen hususlarda kocasına itaatinin vacip olduğunu gösterir. İbn-i der ki, Kadının kocasına ev süpürme, yemek hazırlama, ekmek yapma, un öğütme gibi hizmetlerle itaat etmesi vaciptir. Zira Allah'ın kitabı kocayı ona efendi kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de bunu göstermektedir. Bu sözlerden sonra Şeyh Elban'ı şöyle der. İşte doğru olan da budur. Kadının ev hizmetlerini görmesi gerekir. Malik'in Esbağ'dan Ebu Bekir Şeybe'nin Evcuze Cani'nin Selef ve Halef alimlerinin kavli e, budur. Ayetin deliliyle erkekler kadınlar üzerine idarecidirler. Evet, kadınların yüce vazifelerine de e, kısaca değinelim. Ayetlerde ve sayı hadislerde tesettür tarifi konusunda haftaya bırakalım. Allah Azze ve Celle kadın ve erkeği akıl, hissiyat ve beden olarak farklı özelliklerde yaratmıştır. Bunun için vazifeleri de farklı farklıdır. Kadının en önemli vazifeleri eş olma ve annelik vazifeleridir. Eş olma vazifesi hakkında Allah Azze ve Celle Araf suresi 189. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizi bir tek candan, Adem'den yaratan ve ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havvai yaratan odur. Rum suresi 20. ayetinde kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydah etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Nahl Suresi 72. Ayetinde Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. İkinci vazife annelik vazifesidir. Bu kadın için en kutsal, en şerefli ve en önemli vazifedir. Bu yüzden Allah annenin hakkını babanın hakkından üstün tutmuştur. Analık vazifesi insan hayatının dört merhalesini kapsar. Hamilelik, doğum, süt emzirme ve terbiye etme yani yetiştirme. Allah Azze ve Celle Ahkab suresi 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. ile sütten kesilmesi 30 ay sürer. Lukman suresi 14. ayetinde biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Bakara 233. ayetinde de ''Emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.'' Bu ayetlerde de e, görüldüğü gibi kadınların annelik vazifesinden bahsedilmekte. Evet. Tesettürle ilgili olarak elbette çok detaylı bir takım bilgiler var. Buna kısa bir giriş yapalım. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey peygamber hanımlarına kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkarken dış örtülerini üzerlerine alıp örtünsünler. Bu onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ayette geçen cilbab yani dış örtüsü kelimesi, Abdullah bin Mesut, Ubeyde Esselmani, Katade, Hasan el Basri, Said bin Cübeyr, İbrahim el Nehai ve Atayl Horasani'ye göre baş örtüsünün üstünden örtülen aba, cübbe demektir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah müminlerin kadınlarına bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, Başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerinin açık kalmasını emretmektedir. Bu rivayet Taberi tefsirinde, İbni Ebi Hatim'in tefsirinde, e, İbn Kesir'de, Şefkani'nin Fethül Kadir'inde ve Begavi'nin tefsirinde yer alıyor. Ümmü Seleme radiyallahu anhâ dedi ki, Ahzab suresi el ayetin ayetinin nüzulünden sonra ensar kadınları siyah çarşaflarına büründüler. Sanki hepsinin başlarında birer karga vardı. Ebu Davud, Sünen'inde Taberi Tefsir'inde Bihaki Sünen'inde e, Ahmed bin Hanbel Hakim, Abdülrezzak, İbn Ebiyatim ve daha başkaları rivayet edirler bunu. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette Allah ilk muacir hanımlara rahmet eylesin. Hicab emri gelince elbiselerinin bir parçasıyla yüzlerini örttüler demiştir. Ömer bin el Hattab radıyallahu an halifeli zamanında peçeli cariye bırakmadı ve şöyle dedi. Peçe yalnız hürlerin eziyete uğramamaları içindir. Yani bu ifade neyi gösteriyor? O cariyelerden peçeyi engellerken hürlere bunun emredilmiş olduğunu ifade etmiş oluyor. Bu rivayet İbni Ebi Şeybe'de yer alır. Süyeti Durrül Mensur tefsirinde nakleder. Muhammed Bin Sirin diyor ki ben Ubeyde selmaniye bu ayeti sordum Ahzabel 9'u. Ubeyde başını ve yüzünü örttü sadece sol gözünü açık bıraktı ve ayetin o şekli ifade ettiğini söyledi. Yani tesettür emrini ifade eden bu Ahzab 59. ayeti kadınların dışarı çıkarken tüm vücutlarını örtmeleri sadece bir gözleri veya iki gözleri açık kalacak şekilde örtünmelerin gerektiğini ifade ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan hür kadınlar da cariyeler gibi giyiniyordu. Bunun üzerine Allah müminlerin kadınlarına bu örtüleriyle kaşlarının üstüne kadar olan bölümü örtmelerini emretti. Bu rivayetler taberi tesirinde yer alıyor es Sud, ayetin tefsirinde kadın alnını ve yüzünü yalnız bir gözü açık kalacak şekilde örter demiştir. Ebu Sud İshadu Akli Selim'de, Ebu Hayyan Bahrul Muhit'te, Zemahşeri Keşf'ta, Ahalesi Ruhul Meani'de, eee El Ferra Kur'an'da rivayet ediyorlar bunu. İbn Hallikan'ın rivayetine göre İsa bin Ömer, Ebu Amr bin Alaya şöyle bir beyit okumuştur. O kadınlar tesettür için yüzlerini örtüp gizlerlerdi. Bugün ise bakanlara kendi yüzlerini gösterip açığa vururlar. İşte bu Ahzab suresi ev 9. ayetinde geçen La yübdine kelimesinin izahıdır. Yani ayette yüzü açmak yasaklanıyor. Bu beyit Sabi hanımlarının yüzü örtmeyi tesettür emri dahilinde gördüklerinin de delilidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Kendiliğinden görünenler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Nur suresi 31. ayet. Ayşe radiyallahu anh'ın yanında Üzerinde yüzü gösterilen incelikte başörtüsü bulunan bir kadın girince Ayşe radıyallahu anh'a o örtüyü alıp yırttı ve şöyle dedi. Allah'ın Nur suresinde ne indirdiğini bilmiyor musun? Bunun üzerine ona kendi başörtüsünü giydirdi. Evet bunu Said bin Mansur İbni Merdi'ye e, rivayet etmişler. E, bunun Hafsa radıyallahu anh'a'dan rivayetini Beyhaki Malik İbn Sad İbn Abdilber rivayet etmişler yine sahiptir bu rivayette. İbn Mesud radıyallahu an ayetteki kendiliğinden görünen kısım müstesna zinetlerini açmasınlar ifadesi hakkında şöyle demiştir. Zinet iki türlüdür. Görünen zinet ve sadece kocasının görebileceği gizli zinet. Görünen zinet Arap kadınlarının giymeye adet edindikleri elbiselerin üzerine giydikleri örtülerdir. E, bu örtülerle yani dış elbiselerdir. Görünen zinet budur. Gizli zinet ise kocasından başkasının görmesi caiz olmayan sürme, yüzük, bilezik gibi şeylerdir. İbn Mesud radıyallahu anh, zinetlerinden görünen kısmın üstesindeki zinet elbisedir. Nitekim mescide her çıkışınızda zinetinizi alın. Araf 31. ayetinde geçen e, zinette elbise kastedilmektedir demiştir. Bunu da Taberi rivayet eder. Az önceki rivayette yine İbni Ebi Şeybi Abdülrezzak İbni Ebi Dünya Tahavi tarafından rivayet edilmiştir. asap kadınları siyah çarşaf giyerdi. Şiirlerde gecenin karanlığı cilbaba benzetilmiş. Daha önce nakletmiş olduğumuz gibi Ümmü Seleme ve Ayşe radiyallahu anh'a çarşafa bürünen ashab kadınlarını başlarında karga varmış gibi diye tavsif etmişlerdir. İbni Sa'd Humeyd bin Abdillah'tan o da annesinden şunu rivayet eder. Ayşe radiyallahu anh'ın üzerinde koyu siyah bir başörtü gördüm. Evet. Bu buna dair daha pek çok deliller var. Allah izin verirse haftaya tefsir müelliflerinin tesettür ayetleri hakkında yaptıkları açıklamalara değineceğiz. Sonra kadının yüzünü açması caiz midir, değil midir? Bu konuda e, Elbani'nin getirdiği şüphelerin e, cevaplarını vereceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfiruke ve töbû ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve ecma'in. Sormak istediğiniz bir konu varsa. Şu anda normal. çarşaf normal değil mi hocam? Onda bir normallik yok. Yani. Şimdi e, bu ayetlerden ve hadislerden, tesettürü tarif eden ayet hadislerden anlaşılan kadının siyah bir örtüyle, koyu renkli bir örtüyle yani herhangi bir renkle değil bakın. Bazıları burada bir vartaya düşürürler. Örsünsün de nasıl örtünürse örtünsün gibi. Ben Böyle siyah değil. De siyah, koyu lacivert, koyu kahverengi gibi. Ee, göz alıcı renk olmayacak. Tesettürün e, ruhunu yansıtacak. Tesettürden kastedileni ortaya koyacak koyu renklerle. Yüzü örtecek şekilde. Bollukta olacak zaten bu tesettürün şartlarını önümüzdeki hafta göreceğiz. 8 tane şartı vardır. Kadının tesettürünün ince olmayacak, dar olmayacak, erkek elbisesine benzemeyecek, şöhret elbisesi olmayacak, bütün vücudu örtecek, kafir kıyafetine benzemeyecek. Bunun gibi şartları inşallah önümüzdeki haftalarda teker teker ele alacağız. Evet.